Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta, geçtiğimiz hafta 12-15 Nisan tarihlerinde yapılan bir forumdan, Dünya Su Forumundan ve Alternatif Dünya Su Forumundan bahsedeceğiz. Güney Kore'de gerçekleşti. Yedinci Dünya Su Forumu oldu. 1997 yılından bu yana hepimizin bildiği gibi her üç senede bir dünyanın farklı yerlerinde yapılıyor bu forum. Hatta beşincisi de İstanbul İstanbul'daydı olmuştu. Bu forumlar aslında 1996 yılında kurulan Dünya Su Konseyi tarafından düzenleniyor. Bir sene sonra da işte üç senede bir yapılmaya başlandı. Dünya Su Konseyi'nin esas amacı aslında tüm dünyada su varlıklarının, su ve hıfzı hizmetlerinin ticaretleştirilmesi, özelleştirilmesi. Bunun önündeki engellerin nasıl kaldırılabileceği üzerine konuşuluyor bu şeylerde forumlarda Konsey neoliberal bir söylemle şunu söylüyor aslında dünyada yaşamakta olduğumuz su krizinin esas nedenleri diyor suyun yapay olarak maliyetinin altında bir fiyata verilmesi yani diyorlar ki su çok fazla ucuz Hı -hı. biz İstanbul'da hiç böyle hissetmiyoruz ama e, su çok ucuz diyorlar suyun daha fazla pahalanması lazım ki işte daha az kullanılsın su tasarrufu bu şekilde yapılsın deniliyor. ...bir de her zamanki söylemleri şeydir... ...kamu kurumları su hizmetlerini ...hıfzı hizmetlerini hizmetlerine yürütemeyecek kadar... ...hantal ve bürokratik Börekli. deniliyor... E, ...bu durumda da tabii tek çözüm olarak... E, ...su ve hıfzı saha hizmetlerinin... ...özel şirketlere devredilmesini... E, ...şey yapıyorlar... ...hani e, salık veriyorlar... ...ve kamuyla özel işbirliği içinde olsun... ...diyorlar... Hı. ...ama kamu özel işbirliği aslında özelleştirmeden... ...başka bir şey değil... ...içinde kamunun adı geçiyor ama aslında... Göz boyamaktan başka bir şey değil bu. Evet. Konseyin bileşenleri de aslında bu politik duruşunu e, temsil eder nitelikte. Çok sayıda e, konseyde e, büyük şirketler var. E, baraj ve hes inşası, enerji temini ve e, üretimi, ambalajlı su su ve hıfza hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gö gösteren uluslararası e, firmalar var. Ve bu şirketlerin e, tabii ki temsil ettiği, edildiği ülkelerin e, liderleri konseyin içinde yer alıyor. E, Türkiye'den katılımcı olarak bu seneye kadar olan e, forumlarda da e, DSI var, ISKİ var, e, bu kurumların yanı sıra hem Baraj hem de HES ve diğer enerji projelerini sürdürücüsü olan şirketler yer alıyor. İlki Fas'ta gerçekleşmişti. İkincisi Hollanda'da, üçüncüsü Japonya'da, dördüncü Meksika'da... ...beşincisi 2009 yılında İstanbul'da yapılmıştı. Daha sonra Fransa'da gerçekleşiyor. Bu sene de işte Güney Kore'de yapılıyor. Evet, burada... Ee, pardon... Burada ilginç olan hani Meksika'dan sonra dördüncü dünya su forumundan itibaren daha doğrusu sonra demeyelim şirketlerin ve devletlerin değil aynı zamanda halkların da sesi olacak su hakkını savunacak bir alternatif dünya su forumu düzenlenmeye başlandı yani resmi su forumu yapılırken aynı yerde ve aynı zamanda böyle bir hani su hakkını anlatan ee, ...işte özelleştirmenin karşısına nasıl geçeriz, insan hakkı olarak suyu nasıl kabul ettirebiliriz diye... ...bu mücadelenin içinde olan Hindistan'dan Bolivya'ya kadar pek çok e, aktivistin katıldığı Alternatif Dünya Su Forumu var. Ee, bizim de Su Hakkı kampanyasından Ercan Ayboğa buna katıldı geçtiğimiz hafta. Ercan Ayboğa daha önceden de programlarımıza konuk oldu, Asan Kefi Yaşatma Girişimi... ...aktivisti, Ekopotamya Ağa aktivisti... ...Ercan şimdi bizim hattımızda... ...merhabalar Ercan. Evet, iyi günler. İyi günler, Ercan. hoş geldin. Evet Ercan, evet... ...yani... ...bu seneki resmi su Forumu konusu... ...suyumuzun geleceğiydi. Ee, sen de alternatif olanına katıldın. Ee, neler yaşandı orada? Yani ana tema neydi... ...Alternatif Dünya Su Forumunda, Kore'deki? Önce şunu söylemek gerekir... Güney Kore'de olsun, Doğu Asya'da olsun e, suyun temel bir hak olduğu yönünde e, fazla bir kamuoyu veya çalışma yoktu. Suyun özelleştirme konusu da orada yeni sayıdır. Yani bu Ortadoğu, özellikle Avrupa, Latin Amerika'ya gören e, yeni gündeme girmiş bir konu aslında daha çok. Hı -hı. E, resmi forum Su bizim geleceğimiz slogan altına toplandı bu sene. Alternatif su forumu ise dedi e, ka, kamusal hizmetlerinde suyun önemi gibi bir başlıkla e, toplandı. Alternatif su forumu iki Hı -hı. gün boyunca Güney Kore'nin Daegu kentinde Hı -hı. resmi forumunda da yapıldığı şehirde yani aynı yerde yapıldı. Daha önce konu olmadığı için, yine sivil toplumun Güney Kore'de Türkiye gibi ve Türkiye'nin daha zayıf olduğu için çok büyük bir forum değildi. Hı. Bunu Güney Kore'nin iki büyük konfederal sendikalarından biri düzenlendi. Kc KCTU. iki tane büyük sendika federasyonu var. Bu daha sol olan bir de bir sağ olan var. İkisi de eşit düzeyde büyük. Bunların girişim organize edildi. Bunlar bu konuyla işte bir süredir, 2-3 yıldır yakından ilgileniyorlar. Evet. Burada da gündeme geldiği için. E, Güney Kore'den katılanların çoğu sendikacıydı. Sendikalar Güney Kore'de güçlü bir yapı, onu unutmamak lazım. Sivil toplum halkın veya demokratik hakların savunmasına önemli bir yer alıyor, çok önemli bir yer alıyor. Bunun dışında Japonya'dan gelen çok sayıda aktivist vardı. Diğer ülkelerden daha çok tek tük geldiler. Güney evet. Kore'de bile uzak, unutmamak lazım. Evet, çok uzak. Resmi dünya su forumuna ilgi de azaldığını da düşünerek böyle çok sayıda su aktivisti gelmedi. Ama yine de güçlü bir alternatif su formu gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Hangi ülkelerden katılımcılar vardı Ercan. Ee, yani Türkiye Kürdistan'dan ben vardım, ee, Belçika'dan, Hollanda'dan, Kanada'dan, Filipinler'den, Çin'den e, bile Japonya'dan e, su aktivistleri geldi. Gelenler de uzun süredir bu konuyla yakından ilgilenen, konunun e, bir nevi uzmanı olan insanlardı. Alternatif Forum'u iki, iki gün sürdü. İki gün boyunca neredeyse bütün bu aktivistler konuştu. Görüşlerini paylaştılar. Orada tartışmalar yürütüldü. Güzel bir ortamda 70 civarı bir aktivist sayısı vardı toplam. Dediğim gibi fazla büyük değildi. 6 hmm. yıl önce İstanbul'da yapılanla karşılaştırılmaz veya 3 yıl önce Marsilya'da yapılanla. Hmm. Ee, ve en sonunda bir su deklarasyonu yayınlandı. yani Degu Su Hakları Deklarasyonu diye. Bunu hep birlikte tartışarak hazırladık. Yaptığımız tartışmaların, sunumların tartışmalarının sonunda böyle bir şey ortaya çıktı. Güzel de oldu. Hı hı. Ee, bu şeyde, yani bu deklarasyonda nelerden bahsediliyor? Bu deklarasyonda e, öncelikle şey deniliyoruz. Dünya Su Forumu yasal ve ya meşhur bir yapılanma değil. Yani evet. çünkü Hı -hı. şirketlerin ağırlığında, kontrolünde bir yapı, ee, devlet çoğu devletlerin işte kamu su alandaki kamu kuruluşları dahil buna bazı olursa birçok uluslararası, bir uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş milletle, Milletler de gelip katılıyor. Ancak böyle bir şey Birleşmiş Milletlerin denetimde daha demokratik bir çerçevede düzenlenmesi lazım. Hı -hı. Bir, ikincisi evet. suya ve sağlık hizmetlerine <gülüyor> ulaşım. Erişim temel bir insan Hakkıdır yani bir ihtiyaç Değil hı hı. Ee, Kamunun bunu sağlaması lazım Her açıdan 3. E, su Müştereklerin bir parçasıdır hı. Bu özellikle vurgulandı Suya erişim Önündeki e, Engeller Kalkmalı Bu, Müşterek etrafından yeniden Toplum düzenlenebilmeli bu e, ayrı yeten e, en sonunda tabi şey suyun insan hak olarak suya erişim yeterli ve mik kaliteli miktarda erişimin e, ücret hı. şekilde bir temel hak olarak kalması gerektiğini ile ediliyor e, Birleşmiş Milletler bu yıl e, Millenium kalkınma hedefleri belirlenecek 15 yıl 15 bir, 15 yılda bir yapılıyor hı hı. İngilizcesi Millenium Development Goals, hmm. bunlar şu ara tartışılıyor değişik ülkeler arası, uluslararası kuruluşlar arası. Burada suya erişimin bir hak olarak da dahil edilmesi talep ediliyor ve en sonunda bütün dünyadaki su adalet hareketlerine dayanışma ilan ediliyor. Evet. Kısacası içeriği böyle. Evet, içerik olarak böyle. Şimdi e, 2015 milenyum e, hedefleri ne kadar gerçekleşti diye bakarsak aslında hiçbir gerçekleşme falan yok. Hedeflere ulaşılmadı. 748 milyon insan e, hala su temiz su kaynaklarına erişemiyor. Yine kirli su tüketen tahmini olarak 1.8 milyar insan var. E, demek ki çok fazla bir şey olmamış bir ilerleme olmamış değil mi? Bunlar da herhalde tartışılmıştır. Yani milenyum evet, hedeflerine yani. pek yaklaşıldığı ee, yok. su erişimde kısmi bazı ülkelerde iyileşme oldu. Yani su bağlandı. Ancak e, suyun kalitesi hakkında ve suyun e, ücreti hakkında bir şey ifade etmiyor. Yani biraz sayılarda kısmi bir düzelme var. Halbuki e, hedef Tamamen bunu bertaraf etmekti. O açıdan bakarsak e, ulaşılmadı kesinlikle. Daha birçok başka hedef var. Onlara da genelde hiç genelde hiçbirine zaten ulaşılmadı. Hı hı. Yakınına bile ulaşılmadı. Yaklaşılmadı bile. Evet. evet, yani şimdi tabii fiziksel olarak suyun bağlanmış olması bir ülkede, şebeke suyunun olması o insanların ona eriştiği anlamına gelmiyor. Fiziksel erişim kadar ekonomik erişim de önemli. Ee, yani dünyanın pek çok yerinde... ...zaten Dünya Su Konseyi gibi kurumlar yüzünden... ...neoliberal politikaları yüzünden... ...suya fiziksel olarak erişme hakkınız olsa bile... E, ...çok pahalı olduğu için alamıyorsunuz. Veya yeterince kullanamıyorsunuz. Yani problemler devam ediyor. Sadece şebeke suyu bağlamak yetmiyor. Teknolojik çözümler yetmiyor. Yani. Ya evet, şu da var. Veya kullanılıyor ama... Ciddi bir para ödeniyor. O da evet. başka ihtiyaçların karşılanmasında ve temel ihtiyaçların karşılanmasında sınırlama getiriyor. Su en temel ihtiyaç. İşte hı. elektrik mi veya gıda mı ve eğitim olsun o alana sınırlama getiriyor eğer. Yine su ihtiyaç olarak kullanıldığında e, böyle bir şeye de neden oluyor. Yani sudan insan vazgeçemiyor tabii. Hı hı. Yani beslenme... Ee, ...su içme, yıkanma... ...bu işlerde sudan bazı geçilemiyor fazla. Evet. Peki şimdi ikinci bölümde yine devam edeceğiz. Bir şarkıyla ara verelim Ercan. Sonra yine konumuza devam edeceğiz. Mana'dan dinliyoruz. Yuviya Al-Karovasan. En el llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer Son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo Y te pido tengas fe No sufras más No mi bebé Eres la mariposa Que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar Suelta todo tu dolor Dímelo Su Hakkı'nın bu haftaki konuğu Ercan Ayboğa, Su Hakkı kampanyası, Hasan Kefi Yaşatma Girişimi ve Ekopotamya Aktivisi. Ercan geçen hafta 12-15 Nisan tarihlerinde Güney Kore'deydi. 7. Dünya Su Forumu gerçekleşti orada. Orada alternatif Dünya Su Forumu'na katıldı ve resmi olanına da katıldın değil mi Ercan? Yani, evet, değil mi? evet, resmi Dünya Su Forumu'na da katıl katılma şansına sahip oldum. Hı hı. Orada neler gördün yani? Türkiye'nin e, varlığı ne boyuttaydı? su sonra, yani 13-14 Nisan günüydü. 15'inde, 16'ında resmi forumda da gezdim. Ee, bir iki başka su aktivistle birlikte. Ne oluyor, ne olmuyor, neler tartışılıyor, onlara da yakından bakmak için. Ee, alternatif su forma katılan su aktivistlerine de çoğu katılmalı. Çünkü buna katılım e, pahalıdır. E, Sanırım gibi ucuz bir şey değil. Yüzlerce euro ödemek lazım. Hı hı. Şimdi... E, bu da bir sınırlama yani. E, yani Herkes öyle rahat bir şekilde katılamıyor. E, tabi resmi forumda genelde şirketler ve e, işte devlet hükümetlere bağlı büyük kamu kuruluşları etkinlikler düzenlediler. Atölyeler, paneller. E, pan bunların dışında sergiler vardı. Büyük büyük sergiler vardı. Büyük şirketler Veolia, Suez olsun hepsi orada çok görünürdü büyük büyük e, sanpları vardı, her yerde isimleri geçiyordu. E, bazı gelişmiş Milletler'in bazı kuruluşları da bazı etkinlikler düzenledi. Sivil toplum alanında sadece bir kuruluş vardı, bir kuruluş vardı. O da Hı -hı. WWF, World Wide Fund. Onlar e, diğer sivil toplum kuruluşlarından dünyadakilerinden farklılar. WWF e, Resmi forman çok aktif katıldı. E, çünkü bunlar bir şirketler tarafından büyük oranda finanse ediliyor. İki yaklaşımları suyun özelleşmesine karşı fazla değil. E, böyle i̇ş birlikçi temelde yaklaşıyorlar öyle diyelim. E, işte iş şirketlerle hükümetlerle birlikte çalışıp en iyi sonucu almaya çalışalım mantığıyla hareket ediyorlar. Doğanın suyunun insanlara verdiklerini e, böyle bir parasal bir değere büründürmeye çalışıyorlar. İşte bu şeklinde işte bazı ekosistemlerin korunması gerektiğine dair tezler Hı. ortaya atıyorlar ama hiçbir şey başaramadılar anlamda. E, üzücü bir şey tabii böyle önemli bir sete kan bu şekilde dahil olması. Ancak e, olumlu olan diğer ...çok sayede onlarca SETEK'ın böyle bir şeye hiç yaklaşmaması... ...sadece bir tane yaklaşması... E, ...DSİ çok ön plandaydı bu forumda... Yani ...6 hı hı. yıl önce Türkiye'de düzenlenmişti... DSA, ...Dünyası Forumu... ...DSİ'nin çok aktif katılımı vardı... ...hem katılımcı olsun... ...katılımcı sayısından olsun... ...düzenlediği etkinlik olsun... ...standı olsun... ...çok görünürdü, çok ön plandaydı... ...Güney Kore hükümeti de... ...DSİ'ye önemli bir rol verdi... Ee, ...orada burada konuşturttu... Ee, ...etkinliklerde... ...bir avantaj sağladı... Ee, ...deseğinin... ...su politikası ortada... ...yani özelleştirme temelinde... ...ticaretleşme temelinde... ...suya bir ihtiyaç olarak yaklaşmakta... ...yani hükümetin... Hı. ...veya da önceki hükümetlerin politikası bu... Ee, ...yine yıkıcı su yapıları... ...en yani başta barajlar olmak üzere... ...su varlıklarını tehdit ediyor... Yani böyle bir politika ile, e, Güney Kore'de mevcuttu. DSE'nin Güney Kore'de bir kardeş kuruluşu var. Adı Key Water. Bu hmm. da bir kamu kuruluşu. DSE'ye kadar en az güçlü. Hatta daha güçlü belki. Evet. Key Water ana sponsordu Bu Dünya Su Forum'un. Key Water da DSE'nin yolunda. Hmm. Yani e, suyu işte barajlar olsun başka şekillerinden alıp yerel yönetimlere veriyor. Son yıllarda yani yüksek miktarda para istiyor. Son yıllarda hükümetin desteğiyle e, ve işbirliğiyle e, genel yönetimler suyun ticaretleşmesi konusunda baskı yapıyor. Özelleştirilmesi konusunda baskı yapıyor. Water bunun için tabii çok sayıda baraj kurulmuş ülkede. Su varlıktan tehdit eder halde. Güney Kore'nin daha fazla suyu var ama her yerde ya kanallar, barajlar ve doğal akan su Nehirler az kaldı Güney Kore'de hmm. ee, ve Key Water e, yani böyle bir olumsuz role sahip e, yine suyu bir yerlerden su alıp satıyor yani Key Water adı altında da e, su şişelenip satılıyor yani böyle bir rolü de var. O balazı, su e, sektörü de yani şey bizdeki gibi mi? Güçlü. Yani iski gibi bir şey eski gibi bir e, hani eski Hamidi sularını satar ya. Key da evet. öyle bir şey yapıyor yani. DSİ henüz Türkiye'de su sattığını görmedim de şişeler. Belediye bunu bir şey de diyorsun. musun? Evet. E, Key Water yani böyle bir gelişme söz konusuysa, yani Dünya Formu esnasında e, şöyle bir haber duyduk. Dego Kent yani formu yapıldı de Kent'te e, belediye açıklama yaptı işte bir. Veolia şirketiyle işte bir kamu özel işbirliğine gireceğiz diye su, su hizmetlerine su ve iyileştirmek hizmetlerine. açısından. Evet. Hı hı. Yani böyle bir şey de ortaya çıktı e, forumdayken. Tabii ki forum niye orada yapıldığını o zaman insan daha iyi anladı. Evet. Peki bir şey soracağım. Şey Katılım seninle daha önceden de konuştuk. Dün de zaten sohbet etmiştik biraz kendi aramızda. Ee, bu foto foruma yani resmi foruma da katılım çok olmadı dedin. Diğer senelere göre daha azdı dedin, değil mi? Yani kısmen düştü yani. Meksika ve İstanbul'daki Dünya Su Forumlarına göre belirli düşüş de. var. Hı. Yani 20 bin kişi katıldı iddia edildi. O kadar insan kişi. olduğunu tahmin etmiyorum. Ancak şey işte okul okullardan öğrenciler getirdiler, grup grup gezdirdiler, gençlere teşvik ettiler. Ee, yine kamu kuruluşlarında bazı kamu kuruluşlarında çalışan işçileri hükümet teşvik etti, biraz Kapılın diye tarzında. Ee, böylece sayıyı biraz yükseltebildi, 20 bin'e yaklaştırdı belki. Ama normal durumda belki 10 bin vardı. Ee, bu yani dediğim gibi karşılaştırırsak çok fazla değildi. Marsilya'da da o kadar vardı zaten, yani Marsilya seviyesinde aslında. Yani belli yani ilgile düşüş var. Ama temel aktörler işte bu büyük şirketler veya ds Water gibi kuruluşlar halen aktif şekilde yer alıyorlar yani. Bunun ön, yürütücülerler ve bunun gelişmesi için her türlü çaba gösteriyorlar. Şeyi de düşünmek lazım tabii dünyada birçok su özelleştirmeler başarısızlığından sonuçlandığı birçok şehirde dünyada birçok şehirde Paris, Jakarta vesaire Berlin. Antalya gibi şehirlerde suyu yeniden belediyen eline geçmesi, su konuda bir bilincin artması da e, önemli. Yani bu düşüşte, bu düşüş nedeninde. Evet. Ee, peki, şey bir dahaki forum nerede olacak? Onunla ilgili bir karar alındı mı? Nasıl olacak? Herhalde devam edecek. E, forum devam eder. E, bu forum zaten başarılı göstermişlerdir. Ve kendi açılarından belki bazı başarılar olmuş olabilir gelecek forum aldığımız duyma göre Brezilya'da olacakmış Brezilya'nın başkenti Brezilya'da hmm. üç yıl sonra Brezilya'da hareketli bir yer suyun özelleşmesi konusu olsun ve genel olarak su konusu olsun her şey hükümet tamam bir taraftan daha sol bir şey ama özelleşme faaliyetleri de var. Yine barajlar, çok sayıda baraj kuruluyor oraya. Bütün elektrik neredeyse barajlardan gelmekte. Yüzde doksan küsür. Hidro, yani elektrik amaçlı zaten neresi sadece barajlar kurulmakta. Ee, bir de gidecek, önemli bir nokta, sivil toplum, sosyal hareketler Brezilya'da çok güçlü. Yani böyle büyük bir karşı koyuş olacağını bekliyoruz burada. Güzelmiş. Peki, teşekkür ediyoruz sana e, oradaki gelişmeleri bize aktardığınız, aktardığın için Ercan. Bir şey diyeyim mi? Evet, su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim. E, Güney Kore'deki gelişmeleri Ercan Ayboğa bizim için değerlendirdi. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi günler.